Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Esma-i Hüsna ile yaptığı münacat. Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, O'nun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra, devazu ve kırık bir kalple de ki, Allah'ım Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim. Errahman rahman Esirgeyici bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden, Ey kullarına acıyıp dünyada merhamet eden Rahman Allah'ım. Kuşadıcı olan rahmetin hakkı için bana merhamet eyle. Er rahim, bağışlayıcı sevdiklerine ve müminlere merhamet eden, Ey ahiret hayatında yalnız müminlere sonsuz merhamet eden, Rahîm Allah'ım, bana merhamet ederek halimi güzel eyle. El-Melik Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan. Ey alemlerin tek sahibi, her şeye hükümran ve melik Allah'ım. Bütün işlerimi bir düzen içerisinde yürütmeyi nasip eyle. El-Kuddûs her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan, Ey bütün noksan sıfatlardan, Ayıp ve kusurlardan münezzeh, Kudüs Allah'ım, Kalp ve sırrımı bütün kötü sıfatlardan temizleyerek, Mukaddes kıl. Esselam, Her çeşit afet ve kederlerden emin olan, Ey kullarını tehlike ve sıkıntılardan koruyan, selamet ve huzura eriştiren Selam Allah'ım! Zatımı ayıplardan, sıfatlarımı noksanlardan, işlerimi şerden koru ve vücuduma selamet verip, bela ve musibetlerden beni muhafaza eyle. El-Mu'min Kullarına emniyet veren, Ey mümin kullarını ahirette gazap ve azaptan emin kılan mümin Allah'ım. Gazabından ve azabından gerçek ve hakiki emniyet ihsanı El-Muhaymin, her şeyi gözetip koruyan, Ey kullarını devamlı gözetleyen ve himayesine alan Muhaymin Allah'ım güzel örtünü üzerime yay. Günahlarımı ört ve beni himaye ederek her türlü tehlikeden muhafaza ile. El Aziz İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan. Ey mağlubiyet bilmeyen, daima galip. Güçlü ve aziz Allah'ım. Nefsimdeki zillete gider ve beni ibadetinle azizeyle. eyle. El-Cebbâr İstediğini mutlak yapan, dilediğine muhtedir olan, ey hükmünü ve dilediğini hakkıyla yerine getiren Cebbar Allah'ım. İyileşmesi zor, çözülmesi müşkül, tedavisi olmayan her sıkıntıdan beni muhafaza eyle. El-Mutakabbir Ululuk sahibi her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren Ey İzzet, şeref ve saltanatından dolayı ihtişam ve büyüklüğünde tek Mutakabbir Allah'ım Kibirlenip din ve din ehline düşmanlık edenleri zelil eyle. Allah'ım Senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım Büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım. Allah'ım Bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım Bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım İsteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.